Change.org Taksim Adana Matara Hareketi adresinden ulaşılabileceğin kampanyada şu ifadelere yer verilmiş. Plastik tüketiminin çevreye verdiği zarar artık hepimizin malumu. Plastik şişe tüketmemek için matara ve cam şişe kullanımının yaygınlaşmasıyla su otomatlarının eksikliği belirgin bir biçimde hissedilmeye başlandı. Şehrimizde kurulacak kart sistemine bağlı su otomatları Adanalıları pet şişe kullanmaktan kurtaracak ve Adana için büyük bir hashtag atık adımı olacak. Başkanımız Zeydan Karalar'ın bu konuda duyarlılık göstereceğinden eminiz. Ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ni bu konuda harekete geçmeye davet ediyoruz. Bu dünya hepimize. Hatırlatmak gerekirse Hareket Instagram'da Türk İşi Minimalizm sayfasını yöneten Hale Acun Aydın'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı kampanyayla başlamıştı ve kısa sürede İzmir'e, Ankara'ya ve Eskişehir'e de yayıldı. Şu anda 4 şehirde bu kampanya sürüyor. Her bir şehir için de adresleri sizlere hatırlatalım. İstanbul'dakiler için Change.org Taksim İstanbul Matara Hareketi, Ankara için Change.org Taksim Ankara Matara Hareketi, İzmir için evet tahmin ettiniz Change.org Taksim İzmir Matara Hareketi ve pek tabii Eskişehir için de Change.org Taksim Eskişehir Matara Hareketi. Son açılan kampanyada Change.org Taksim Adana Matara Hareketi. Galiba anlaşıldı. Siz de başlatmak isterseniz kendi şehrinizde bunu hemen şimdi yapabilirsiniz. Tema Vakfı'nın Kirazlı'da ÇED raporuna aykırı faaliyet gösteren altın işletmesinin durdurulması için yürüttüğü kampanya sürüyor. Change.org Taksim altında ölüm var adresinde kampanyada imzalar 600 bini geçti ve bu kampanya Change.org'da bugüne dek çevre alanında toplanan en yüksek imza sayısı oldu. Tema Vakfı kampanyasına imza veren 600 bin kişiyi habersiz bırakmıyor. Dün imza atanlara gönderdiği haberde 13 Ekim'de işletmenin ruhsatının süresinin dolacağının bilgisini verdi ve ruhsatın yenilenmemesi için yetkililere seslendi. Siz de Kirazlı'daki altın madeninin iptalini istiyorsanız ama henüz imza vermediyseniz change.org.taksim altında ölüm var adresini ziyaret ederek kampanyaya imza verebilir İmza attıysanız da tekrar paylaşarak bu önemli dönemeçte işte, temanın kampanyasına destek olabilirsiniz. Bu haftanın çevre haberleri arasında bir de Türkiye dışından bir kampanya var. Türkiye'ye de örnek olabilecek bir kampanyadan güzel bir haberle başlayalım. Change.org İngiltere'de kampanya başlatan 8 ve 10 yaşlarındaki Ela ve Caitlyn fast food zincirlerinin çocuk menüleriyle birlikte plastik oyuncak vermeyi bırakmasını talep etti. Okulda plastiğin çevreye verdiği zararları öğrendikleri için bu kampanyayı başlattıklarını söylüyorlar. Change.org taksim fast food plastic adresine devam eden kampanyaya bugüne dek 500 binin üzerinde insan imzalarıyla destek vermiş ve büyük bir fast food zincirinin İngiltere ayağı bu kampanyaya resmi olarak yanıt vermiş. İngiltere'deki restoranlarında Artık plastik oyuncak vermeyi durduracaklarını ilan ettiler. Zincir'in Change.org üzerinden kampanya imzacılarına gönderdiği e-mail'in Türkçe çevirisinin bir kısmını sizlerle burada paylaşalım. Bu kampanyaya ne kadar çok fazla kişinin destek verdiğini görmek bizi çok etkiledi. Gerçekten sizin ve destekçilerinizin çevreye olan ve bizim gibi markalarının bu konuda Oynadığı rolü ne kadar önemsediğini görmek bizim gözlerimizi açtı. Bugünden itibaren tüm plastik oyuncaklar zincirin İngiltere ayağında çocuk menülerinden kaldırıldı. Ve İngiltere'deki tüm restoranlara plastik oyuncak atık kutuları eklendi. Bu bizim çevreye daha duyarlı olmak için çıktığımız yolculuğun başlangıcı değil. Ama bunun büyük bir parçası ve haberi sizinle paylaşabildiğimiz için mutluyuz diye imza atanlara... Bu fast food zinciri yanıt vermiş. Kampanya fast food zincirinin tüm ülkelerdeki restoranlarının da plastik oyuncak vermeyi bırakması için halen devam ediyor. Dolayısıyla bütün dünyada bu plastik oyuncaklar artık dağıtılmasın deniyor. İmza vermek isterseniz change.org/fastfoodplastic adresinden siz de bu küresel kampanyaya katılabilirsiniz. Sabiha Şahin'in başlattığı kampanya Artvin'in Arhavi ilçesinde kurulması planlanan balık çiftliklerine karşı çıkıyor. Change.org Taksim Arhavi adresinden ulaşılabilen kampanyada Sabiha Şahin balık çiftliklerinin halka bir faydası olmayacağını, çiftliklerin çevreye zarar vereceğini söylüyor ve çiftliklerin planlanmadan önce halkın görüşleri alınmadığı için projeye karşı çıkıyor. Kampanyada verilen bilgilere göre çiftliklerin planlandığı alan, halkın denize tek kıyısı olan plajı çok yakın ve ilçenin amatör balıkçılık için tek balık kaynağı Arhavi Balıkçı Barınağı'nın bulunduğu yerde. Bu kampanyaya destek vermek isterseniz Change.org Taksim Arhavi adresini ziyaret edebilirsiniz. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yer sizlere plastik ve ambalaj kirliliği konusunda Farkındalığın arttığı bir dünya dilekleriyle iyi bir haftasını diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özsesmi.